E, kalk kılarsanız e, hiçbir manisi yok. Aliül mesela ala ala me ben bazen öyle yapıyorum. E, diyelim ki e, çok yorgun olduğunuz zaman kalıyorsunuz Diyelim hocam. ki bazen buradan televizyondan gittiğimizde yaslı namazı kılınmış oluyor. Hı hı. İşte uyuyakalıyorsunuz. Bir kalkıyorsunuz. Mesela 12.30 olmuş. Ben mesela işte yaslı namazını kılıyorum. O arada e, son sünneti kıldıktan sonra e, tercih kılıyorum. Vitri öyle kılıyorum. Elhamdülillah. Ee, dolayısıyla diyelim ki siz yas namazı kıldınız bir vitri namazı yas namazdan sonradır ee, gece uyandınız vitri namazı tercih namazı kılmak istediniz ya ben vitri kılmıştım artık tercih kılamam demenize gerek yok kılabilirsiniz bir manası yok